Kaza veya nafile oruçlara Cuma günü başlanabilir mi? Sadece Cuma günlerini belirleyerek oruç tutmayı Peygamberimiz hoş görmemiş. Ancak bizler Cuma günü Oruç tutmak istiyorsak peygamberimizin tavsiyeti üzere bir gün öncesinden veya bir gün sonrasında ya da hem öncesi hem de sonrasında olmak kaydıyla 3 gün Cuma'da için alacak şekilde nafile oruç tutulabilir. Bir Müslümanın mutat olarak, alışkanlık olarak, adet olarak tuttuğu nafile oruçlar Cuma'ya denk gelirse bunda bir sakınca yoktur. Bir seri dizi oruç tutmaya başlayacak olan bir Müslümanın buna Cuma'dan başlayarak devam etmesinde bir sakınca yoktur. Bir tek gün oruç tutmaya niyetlenmiş, o günde Cuma'ya denk gelmiş, bunda da bir sakınca yoktur. Dolayısıyla birden fazla günü arka arkaya tutup Cuma'ya denk getirirse bunda da sakınca yok. Ancak ayın haftanın hep Cuma günlerine denk getirilmek suretiyle de da oruç tutmak da pek hoş değildir.